bir süre hayattan zevk alın bakalım denilmişti. Onlar Rab'lerinin emrinden uzaklaşıp azıtınca kendileri baka baka o müthiş yıldırım onları çarpıverdi. Oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler ne de yardım gördüler. Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi. Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik onu genişleten biziz çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz yeryüzünü de biz döşedik bakınız biz ne de güzel döşedik her şeyi de çift yarattık ki düşünüp ders alasınız o halde Allah'a kaçın çabuk Allah'ın himayesine koşun zira ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar biri elçiyim sakın Allah'ın yanısıra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 tehdit olundukları gün de gelince çekeceklerinden dolayı vay o kâfirlerin haline tur suresi Mekke'de nazil olmuştur 49 ayettir rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla tura o daa ince deri üzerine yazılmış o kitaba beyt-i mahmura o pek yüksek tavan gök kubbeye ağzına kadar dolu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 Bugün çok zorlu bir gün. işimiz bitik derler. Kendilerinden önce Nuh kavmi de peygamberi yalancı saydı ve bu delinin teki dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler. O da "Ya Rabbi ben malubum. Artık sen bana yardım et." dedi. Biz de derhal boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık. Yeri pınar pınar fışkırttık.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 Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar. Son derece kuvvetli o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar. Rahman suresi 78 ayet olup Mekke'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesab bile hareket ederler. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. Göğü bu ahenkle o yükseltti ve bu mizanı koydu ki sizde ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın. Sakın teraziyi dengeyi aksatmayın. Allah yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi. Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni ise halis ateşten yarattı. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz? O hem iki doğunun hem iki batının rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O iki denizi salıverdi, birbirine kavuşurlar fakat aralarında bir engel bulunduğundan birbirinin sınırını aşmazlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler onundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Yerin üstünde olan herkes faniydir. Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?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 O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz ki suçlular simalarından tanınırlar perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz ve onlara işte suçluların yalan saydıkları cehennem denilir onlar cehennem ile kaynar su arasında Devamlı gidip gelirler. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Her iki cennette, çeşit çeşit ağaçlarla doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? İkisinde de. Akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her çeşit meyveler çift çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O cennetlikler astarları kalın atlastan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri hemen ellerinin altında olacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen, tatlı bakışlı, öyle güzeller vardır ki, daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? O hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar. O halde rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz. Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı? O halde rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz. Bu ikisinden başka onların ikişer cenneti daha vardır. O halde rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz. Bunlar da yem yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Bunlarda da kaynayan iki pınar var. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? Onların da içinde iyi huylu güzel hanımlar. O halde.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 eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler için dedirler. Onlara pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri yepyeni bir yaratılışla yaratıp, suret ve siyretlerini son derece güzelleştirdik. Böylece onları ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına aşık yaşıtlar kıldık. Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden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 Emeklerimiz boşa gitti. Hatta doğrusu, biz rızıktan mahrum kaldık, sefalete mahkum olduk, derdiniz. Peki, içtiğiniz suya ne dersiniz? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz mi? Dileseydik, onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Peki, yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çölde,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 Ahirette vereceğiniz hesap yoksa iddianızda tutarlıyseniz çıkmakta olan o ruhu geri döndürsenize. Ama eğer ölen kimse Allah'a yakın olanlardan ise onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var. Eğer asabı yeminden ise selam sana asabı yeminden denilecek. Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise. Onun ziyafeti kaynar su peşinden de cehenneme atılış olacak. İşte hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur. O halde Ulu Rabb'inin ismini tenzih et. Hadid suresi Medine'de inmiştir. 29 ayettir. 25. ayette geçen ve demir anlamına gelen kelime surenin ismi olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 Böylece o dessas, çok aldatıcı şeytan, sizi Allah'ın affı ve keremiyle aldattı. Bugün artık ne sizden, ne de kâfirlerden kurtuluş fidyesi kabul edilir. Varacağınız yer ateştir, sizin layığınız odur. Orası varılacak ne kötü yerdir. İman edenlerin kalplerinin Cenabı ı Hakk'ı ve O'nun tarafından inen hakikatleri hatırlayarak,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 Allah'a ve Resullerine iman edenler. Evet, işte onlardır Rabbinin nezdinde sıddıkler ve hakka şahitlik edenler. Kendilerine mükemmel ecirler ve nurlar vardır. Ama kâfir olup ayetlerimizi yalan sayanlar işte onlar da cehennemliktirler. İyi bilin ki ahirete yer vermeyen dünya hayatı bir oyundur, bir oyalanmadır, bir süstür.